Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Sallu ala resûlinâ Muhammed. Sallu ala tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallu ala şefîi kulûbinâ Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ Muhterem Kardeşlerim, bugün de kardeşlik hukuku üzerine konuşacağız. Bildiğiniz gibi, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala, biz Müslümanlara en önemli görevler arasında birbirimizle kardeş olduğumuz vurgusunu yapmakta birbirimizin kardeşlik hukukuna riayet etmesi gerektiğini belirtmektedir. Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz Hucurat Suresindeki Ayet-i Kerime'de Allah Teala buyuruyor ki, Müminler ancak kardeştir. Dolayısıyla da müminlerin kendi aralarında kardeş oluşlarını, kardeş olduklarına dair değerlendirmeyi bizzat Yüce Rabbimiz takdir buyurmuştur. Böyle insanların mahkeme kararıyla, hakim heyetinin kararıyla filan, insanların kendi aralarında aldıkları duygusal bağlarla değil, bizzat Allah Teala'nın kendi kararıyla müminler kardeştir. Abdullah Siraceddin Hazretleri Hucurat Suresi ile ilgili bir tefsir yazmıştır ki, bu tefsirin ağırlığı sadece kardeşlik hukuku üzerinedir. Bu kardeşlik hukukundan bahsederken de demektedir ki bir mümin ana baba kardeşten öz kardeşinden çok daha yakın olarak mümin kardeşiyle kardeştir. Bir insanın kendi aynı ana babadan doğduğu insanla paylaşamayacağı çok önemli değerler bilgiler, inançlar vardır ki bunu bir insan ancak aynı inancı taşıdığı kardeşiyle paylaşır. Bunun içinde bir insanın din kardeşi olması son derece önemlidir. Ve bunun içindeki yer yüzünde inanan insan sayısı arttıkça, yer yüzündeki tek bir müslüman sayısı daha fazla olduğu zaman mümin o kadar güçlüdür. Yeryüzündeki her bir Müslüman bir insanın gücünün, kuvvetinin artmasına vesiledir. Çünkü kendisinin yeryüzünde bu kadar çok kardeşi vardır. Bundan dolayıdır ki Allah Teala insanlar arasında hiçbir dil ayrımı gözetmeden, renk ayrımı gözetmeden, kültür farkı gözetmeden hepsinin kardeş olduğunu beyan buyurmuştur. Ve bu kardeşlikte de herkes eşittir. Eşitliği bozan tek şey takvadır. Bir insanın takvası yüksek ise eğer üstünlük ancak takvadadır. Ama kardeşlik açısı itibariyle de herkes eşit değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de yine bu okuduğumuz ayet-i kerimede allah Teala kardeşte hukukunu belirtirken birinci olarak da faaslihu beyine akavaykun kardeşlerin arasını sulh etmekten bahsetmektedir. Dolayısıyla da Müslümanların kardeşliği zedeleyecek insanlar arasındaki iletişiminde problem teşkil edecek herhangi bir sorunu ortadan kaldırması gerekir. Kardeşliğin tesisinin birinci yolu insanlar arasında sulh ve barışın sağlanmasıdır. Vettegullah, Allah'tan korkun. Eğer bunu yapmazsanız, kardeşlik hukukunu yeterince tesis etmiş olmazsanız, yeterince de Allah'tan korkmuş olmazsınız. Allah'tan korkuyorsanız yapacağınız şey kendi aranızda kardeşliği tesis etmektir. Kardeşliğe engel olacak şeyleri ortadan kaldırmaktır. لَاَلَّكُمْ تُرْهَمُونَ Siz bunu yaptığınız zaman da işte Allah Teala size ancak bunun sebebiyle rahmet eder. Eğer aranıza rahmetinmesini, ilahi yardımın, mağfiretin, bereketin gelmesini istiyorsanız aranızdaki bu tür kötülükleri kardeşte engel olacak şeyleri ortadan kaldırın buyuruyor Allah. Yine buyuruyor ki وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اَوْلِيَاوا بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاوا بَعْضُهُمْ Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, onlar birbirinin velisidir. Birbirinin dostudur, birbirinin yardımcısıdır. Mü'min erkek ve kadın herkes birbirisiyle veli pozisyondadır. Peki kardeşlik ne gerektirir? يَأْمُرُونَ <mü'min> بِالْمَعْرُوفِ Kardeş olmak demek ben seninle kardeşim. Kardeşte de kardeşik kardeşlik değil ya. Bu kardeşliğin de ortaya çıkardığı bazı yükümlülükler vardır. Onlardan birincisi iyiliği emretmektir. Murune bil maruf. Biz niçin kardeş olacağız? Kardeşliğin birinci getirdiği yükümlülük insanlara hakkı tavsiye etmek, iyilikleri, güzellikleri söylemek olmalıdır. Hakkı emretmek. Ve en hevnel maruf ikinci olarak da Münkerden, kötülüklerden, çirkinliklerden insanları alıkoymak. Yanlış yapan bir iş var ise, bir kardeşin yanlış yapıyorsa o zaman onun yaptığı yanlışı dur demektir kardeşlik. Yoksa kardeşlik sadece bir insanı kalipten kalbe sevmek demek değildir. İşten işe birisine sevgi duyabilirsiniz... Ama bu sevginin yerini yerine getirmediğiniz zaman sevgi gerçekleşmiş olmaz. Başka ne vardır? Uyuk-i-i namaz kılarlar. Müminlerin temel özelliğidir. Ama burada dikkatimizi çeken önemli bir husus da şudur ki allah Teala kardeşlik hukukunda namazdan önce iyiliği emretmeyi, kötülükten alıkoymayı sonra namazda ifade buyuruyor ki demek ki biz Müslümanlar, Kardeşlik hukuku içerisinde e, bir insanı kötülükten alıkoymamız namazdan bile daha önemli Allah-u Teala'nın katında. Ne yaparlar? Namaz kılarlar. O yuttuğune zekâ, zekât verirler. O yuttuğune Allah'a ve Resul'e, beşinci olarak da Allah'a ve Resul'üne itaat ederler. Yani bu sıralamayı takip ettiğimiz zaman bu silsile içerisinde yapmamız gereken görevleri yerine getirdiğimiz zaman işte o zaman kardeşlik yerine gelmiş olur. Ulaikese yerhamuhumullah. İşte bunları yapan bir kimseye de bir topluluğa da Allah rahmetini indirir. Allah onlara merhametle yaklaşır buyuruyor Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de. Yine başka ayet-i kerimede de buyuruyor ki وَلَنْ تَرْضَٓا عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارًا hatta تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Sen Onların dinine girmedikçe Yahudiler ve Hristiyanlar Asla senden razı olmazlar Hani atalar demiş ya Domuzdan poz Yavurdan dost olmaz diye Onun için müminin Dostu mümindir Ayette buyurulduğu gibi Onun de ki biz Her gün Her vakit Her rekat namazımızda Yani günde tam 40 defa ''Gayril mağdubi aleyhim ve addalim'' ''Ya Rabbi sen bizi, sen bizi Yahudilerden ve Hristiyanlardan uzak tut'' diye dua ediyoruz. Her gün, çok önemli olduğu için de tam 40 defa tekrar ediyoruz Fatiha'da. ''Ya Rabbi aman ha bizi, sakın Yahudilerle, Hristiyanlarla dost etme, onlarla bir etme, onların yolundan girdirme, götürme onların peşinden'' diye dua ediyoruz. Onun için müminin kardeşliği kim nedir? Müminin kardeşliği Müminlerledir Ve ayet-i kerime yine buyuruyor ki Allah ey iman edenler Sakın ha Yahudi ve Hristiyanları Kendinize dost edinmeyin Onlar ancak Birbirinin dostudur Onlar görünüşte size Dost müttefik gibi görünseler de Onlar her zaman sizin Düşmanınızdır Onlarla asla Asla dost olmanız mümkün değildir ve onun içinde bir mümin dostunu iyi seçmek zorundadır. Yanlış adamla arkadaş olmamalıdır. Yanlış sadece Yahudi ve Hristiyan değil, birazdan geleceğiz. Bir insanın aynı zamanda kardeşlik hukuku içerisinde seçeceği kimse inancı düzgün insanlar olmalı. Bir insan yaşantısı bozuk bir kimselerle arkadaşlık etmemeli. Bununla ancak o insanları ıslah etmek amacıyla, onları hakka çağırmak, iyiliği, güzelliği öğretmek için dostluk yapabilir. Ama bunun dışında birlikte olması, onlarla hayatını idame ettirmesi uygun görülmemiştir. Peygamberimiz yine bu iki kardeşlerim. Mümin, bir müminin diğer mümine karşı olan durumu bir binanın parçası gibidir. Bir mümin nasıl ki bir duvardaki tuğlayı söktüğünüz zaman orada bir açık kalırsa o açık kalırsa işte müminin pozisyonu da duvarın tuğlası gibidir. Bunlar birbirini kenetleyen birbirine yapışan binalar gibidir. Binanın parçası gibidir müminler. Müminler ancak bütün oldukları zaman bir anlam ifade ederler. Değerli kardeşlerim dinimizde Kardeşlik o kadar çok önemlidir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman ilk adım olarak dört önemli icraatta bulunmuştur. Nedir bunlar? Birincisi mescit kurmuştur. İlk yaptığı iş camidir. Bir insanların bağlı bulundukları yerin olmasıdır. Adressiz olmamasıdır. Nasıl ki şehirde Evsiz baksız dolaşan bir adam adresi olmadan o şehirde geçici yaşıyor pozisyondaysa, yok ise işte aidiyeti bulunmayan bir müminin durumu da böyledir. Onun için de peygamberimiz ilk olarak cami inşa etmiştir. Cami inşa ettikten sonra da ikinci yaptığı şey kardeşlik uygulaması olmuştur. O gün Mekkeli muhacir Müslümanlarla Medine'li Ensar Müslümanları kendi aralarında kardeş ilan etmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk icraatı döner dönmez, Medine'ye ilk gelir gelmez, ilk fırsatta yani ilk özgürlüğe kavuştuğu zaman yaptığı icraat kardeşlik uygulamasıdır. Onun için de kardeşlik önemlidir ve bilelim ki kardeşlik, Aynı zamanda fedakarlık demektir. Bir insanın sadece e, hayra, iyiliğe, nasihat bunların hepsi gerekli, lüzumlu, yapması gereken işlerdir. Aynı zamanda kardeşlik, kardeşine kendi nefsini tercih etmektir. Kardeşi için fedakarlıkta bulunmasıdır. Peygamberimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki, Bir kişi kendi canı için sevdiğini, istediğini, mümin kardeşi için de istemediği sürece kamil manada iman etmiş olmaz. Hani kamyonların arkalarında tozlukta da yazı yazar. Ne der? Hakkımda ne düşünüyorsan sana bin mislisi olsun. Allah sana işte on katını versin, bin mislisini versin diye onun için de biz Müslüman kardeşimiz hakkında ...ne düşünüyorsak... ...onun hakkında ne istiyorsak bilelim ki... ...Allah aslında bize onu takdir edecek. Biz aslında... ...başkası için istediğimiz şeyi... ...kendimiz için istemiş oluyoruz. Onun için de... ...mümin bir insanın... ...kardeşine karşı... ...yapması gereken şey... ...ona aynı zamanda... ...iyi niyet temennisi içerisinde... ...hayır dualarda bulunmasıdır. Ve... Başta da ifade etmeye çalıştığımız gibi kardeşler de iki kısımdır. Bunun detayına inecek değiliz. İnsan kardeşler içerisinde salih olan ve olmayanlar, müttaki olan ve olmayanlar, iyi ve kötü kardeşler arasında iyileri seçmeli, salih kimselerle birlikte arkadaşlık etmelidir. Aksi takdirde, el ahlal u yom idin li bazın adun illa müttakin dostlar. Dünyada birlikte haşır neşir olan, birlikte yaşayan, birlikte gün geçiren insanlar... ...kıyamet günü birbirlerine düşman olurlar. İlleri müttakiler hariç buyuruyor Allah. Onun için insanın dünyada e, arkadaşlık yaptığı insanlar iyi insanlar olmadığı zaman... ...kıyamet gününde o insanlar için bir pişmanlık vesilesi olacak... Ama Allah müttakî olan kimselere de diyecek ki, Ya ibadilâ kawfun aleyküm liyavm ve lâ entüm Ey kullarım, size bugün korku yoktur. Siz üzülecek de değilsiniz. Üdkülül cennete, cennete girin diye Allah takva olan iyi salih kimselerin kardeşliklerine onlara yardımda bulunacak ve onlara nimetiyle mükafatlandıracaktır. Değerli kardeşlerim ünlü filozoflardan Ferezdak demiş ki bir insan malı kaybettiği zaman mal elinden giderse onu tekrar kaz çabalayarak kazanması mümkündür. Ancak bir insanın dostu elinden gittiği zaman onu tekrar kazanması imkansızdır. Onun için de bir insan e, dostuna da kardeşine de bu açıdan da sahip çıkmalı. Ve kardeşine karşı da görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Şimdi kardeşin kardeşe karşı bazı görevlerini kısaca hatırlatmak gerektirse... ...şunu ifade edelim ki hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam... ...Hakkul Muslimi alel muslimi siddun. Müslümanın, Müslüman kardeşi üzerinde altı hakkı vardır buyuruyor. Bir insanın mümin kardeşine karşı... Altı tane görev vardır. Nedir bunlar? İzâ lagîtehû tüsellim âleyh. Birinci görev selam vermektir. Karşılaştığı zaman ilk görevi selamla başlamasıdır. Selamın ne anlama geldiğini biliyoruz. Peygamberimizin yine Mekke'den Medine'ye hicretinde ilk uygulaması kardeşlik olduğu gibi ilk sözü de selam olmuştur. Buyurmuştur ki selamı yayın. Yemek yedirin, insanlar uyurken gece ibadet edesin, edin ki cennete giresiniz. İlk görev selamı yaymaktır. Onun için de iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsanız, onun için de birbirinizi seveceğiniz şeyi söyleyin mi selamı yayın buyduyor Peygamberimiz. Bir insan... İman etmeden cennete giremez. İman etmesinin yolu birbirini sevmesi. Sevmek nereden geçiyor? Sevmek de diyor Peygamberimiz selamı yaymanızdadır. Selam yaydığınız takdirde tabi bunun değişik tipleri var bugün. Selamı kuşa çevriliyor ama selam Allah Teala'nın ismidir. Selam kelimesinin kendinde bir bereket vardır. Hani dilimize tercüme edilmeyen, Anlamı sadece kendi içinde bulunan sözlerden, sözcüklerden birisi de selamdır. Bizzat selamın kendisi önemlidir. Belki başka şeylerde kolay gelsin, hayırlı günler gibi kelimelerde belki selamın yerine geçebilir. Ama selamın kendisi bizzat önemlidir. Onun içinde müminin, mümin kardeşine karşı görevinin birincisi selam vermesi. O İkinci görevi de, Davet ettiği zaman davetine icabet etmektir. Birisi seni bir yere çağırdı, mazeretsiz, sebepsiz yere gitmemek, kardeşlik hukukunu çiğnemektir. Bir insanın mümin kardeşine karşı görevlerinin içerisinde bu gelir. Ne gelir? Davetine icabet etmesi. Ama ne zaman bu davette isyan yok ise... Adam affedersin çalgılı, türkülü bilmem neyli, neyli neyli neyli neyli düğüne çağırıyor. Düpedüz isyan var. Seni isyan olan bir yere adeta suça ortak olmaya çağırıyorsa o zaman yapılacak şey şudur. Önce bakarsın. Ben gittiğimde acaba bu zararı hafife indirebilecek miyim? Ben gidersem bu isyana engel olabilecek miyim? O zaman gidersin. Ama yok. Gidip de bu isyanın parçası olacaksan Yine kırmadan Özür beyan etmeden Bir insan o zaman Bu masiyet işlenen İsyan kokan davete icabet etmez Bundan uzak durur Aksi takdirde Bir isyan olmadığı zaman Davete icabet etmek ikinci bir görevdir Üçüncü olarak da Bir kardeşin nasihata muhtaç olduğu zaman ona nasihat etmendir. Biliyorsun, görüyorsun eksiği var, senden nasihat istedi ya da onun ihtiyacı varsa ben kötü olmayayım. Boşver ya. Bana ne diyerek sessiz kalman bu kardeşlik hukukunu çiğnemektir. Kardeş olarak görevin bir insana muhtaç olduğu zaman nasihatte bulunmak ona e, hatırlatılması gereken şeyleri hatırlatmaktır. Dördüncü görev bu ile atasına fahmidallah efşem itü. Dördüncü olarak da hapşırdığı zaman elhamdülillah derse ona yerhami demektir. Bu belki basit bir şey gibi görünüyor. Elhamdülillah yerhami kullahu demişsin dememişsin ne gibi düşünüyoruz? Halbuki değerli kardeşlerim. Yerhamdülük Allah demek bir insan için yapılan en büyük dualardan birisidir. Allah sana rahmet etsin demektir. Ve bir insan öksürdüğü zaman aslında aslında hayatına bir an sekte vurmuştur. Tabi bunun çağdaş dünyada yeni versiyonları da çıktı biliyorsunuz. Bay bayan iki iş arkadaşı aynı iş yerinde. Birisi öksürüyor affedersiniz diğeri çok yaşa diyor. Çok yaşa diyen karşısında cevap verin. Ne diyor? Beraberce. Yani çağdaş hayatında bu tür anlam bozuklarını görelim. Bir erkek hapşırmış çok yaşa diyor bayan. Erkekte altından mı kalacak bu lafı? Çok yaşa dedi. Ne diyecek? Beraberce görelim. Yani bu gerçekten son derece anlamsız hatta çok çirkin ve derin anlamı olan şeyler bu ifadeler Müslüman'ın görevi Öyle çok yaşa, muk yaşa bir insan çok yaşamaz. Allah ne takdir etmişse onu yaşar. Ama senin görevin bu insana dua etmendir, diğer Allah demendir ki Allah rahmet etsin demek en büyük duadır buna. Beşinci olarak da وَاِذَا مَرْضَ فَعُوتُ Bir müminin diğer mümin kardeşine beşinci kardeşlik görevi de hasta olduğu zaman ziyaret etmektir. Elbette... Sağ olan insanlar, sağlam olan insanlar hasta insanların halini anlamaz. Hasta insanlar elbette ziyaret edildiği zaman bu ziyaretler kendileri için bir nevi tedavidir. Ne zaman? Ziyaret ölçüsünde tutulduğu zaman. Ama bazen olur ki, Fesubhanallah, hastayı alan ziyarete gider, ne kadar derdi varsa birikmiş götürür, hepsini ona anlatır. Oturacak 15 dakika oturur 3 saat. Yani yaptığı ziyaret hastaya tedavi olmaktan, hastanın gönlünü almaktan çok daha fazla eziyet olur. O zaman da iş çığlığından çıkmıştır. O zaman bu ziyaret ziyaret değil olsa olsa eziyet haline gelir. Onun için de hasta ziyareti önemlidir ama her şey kıvamında olduğu zaman güzeldir. Beşinci olarak... Hasta ziyareti o idemel teftetle biri. Altıncı görevde nedir? Bir insan öldüğü zaman onun cenazesine, tazesine eşlik etmektir. Esasen bizzat defneye eşlik etmektir. Bu mümkün değilse ...tazesinde bulunmak da bir insan öldükten sonra bir vefadır. Adam öldü. Kardeşinde, arkadaşında, kendi olmasa bile yakınlarının tazesinde bulunmak. Arkasından hayır duada bulunmak o insana karşı bir vefa borcunun ödenmesidir. Hayır duada bulunmak, ziyaret etmek taziye nedir? Kardeşlik hukuku içerisinde bir insanın yapması gereken görevdir. Sadece bunlardan mı ibarettir? Hayır değil. Daha da geniştir ama biz bir hadis-i şerifteki insani ilişki babında basit altı tanesini aldık. Bunun dışında tabii ki yapması gereken başka görevler de var. Bir de değerli kardeşlerim, kardeşlik hukuku içerisinde bir insanın kardeşliği zedeleyecek işlerden de uzak durması lazım. Peygamberimiz bunları seherken buyuruyor ki: "Lâ tahasedu. Kardeşler arasında hasetleşmeyin. Haset, kıskanmayın. Nedir kıskanmak? Bir insanın elinde olmayan başkasının elinde olan nimetin gitmesini istemesidir. Elbette hasedin de kıpta dediğimiz çeşidi vardır ki bu bir insanın hayır ve iyilikle uğraşan bir insanın bu iyi özelliğine imrenmek, kıpta etmek, bunun kendisinde de olmasını istemek bu haset kısmına girmez. Ama bir insanın kötü niyet taşıyan haset dediğimiz o nefsi hastalık Dinimizi yasaklanmış, Peygamberimizin kardeşler arasında yapılmamasını emrettiği ilk görevdir. Hasetleşmemek. Başka, ikinci olarak da ve la şu, müşteri kızıştırmayın. Alışveriş yaparken araya girmeyin. Bunun değişik yönleri söylenmiş ki, mesela alimler demişler ki, bir insan bir alışveriş yaptıktan sonra eğer bir şeyi Affedersiniz kazık yemiş, pahalıya almışsa böyle ya sen çok kazık yedin diye moralini bozmak bile bu sınıfın içerisine girer. Aldıysa hayırlı olsun demek gerekir. Kaldı ki alışveriş yaparken gel ben sana daha ucuza vereceğim. O ne veriyorsa benim 200 lira daha aşağı dediği zaman bu kardeşlik hukukunu çiğnemiş olur. Alışverişi bozmuş, müşteri kızıştırma sınıfına girmiş olur ki peygamberimiz bunu yasaklamıştır. Üçüncü olarak da وَلَا اتَبَغَدُوا aranızda kin beslemeyin. Kin, ateşin odunu yediği gibi amelleri yer, kibir gibidir. Ve hadis-i şerifin birisinde, Abdullah İbni Ömer Hazretleri diyor ki, bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte bulunuyorduk. O anda Peygamberimiz buyurdu ki, birazdan, cennete giren, girecek kimseyi görmek istiyorsanız şu gele bakın dedi. Bunun üzerine sahabelerden birisi girdi içeri. Tabi bir insanın dünyada ulaşabileceği, hayal edebileceği en yüce makam cennetlik olmak. Cennete giren bir kişi görmek istiyorsanız bakın. Bunu görünce hepimiz işimizden imrendik. Peygamberimiz diyor Abdullah Hazretleri İkinci gün yine tekrar etti. Cennete girecek kimseyi görmek istiyorsanız şu gelen kişiye bakın. Yine aynı sahabe geldi. Aradan üçüncü gün yine aynı şey oldu. Tabi dünyadayken cennette müjdelenmiş bir insan. Son, en büyük ideal, hayatta ulaşılması en güç şey. Böyle bir şey elime geçmiş. Bunun üzerine diyor ben bu zata dedim ki ya ben sizde misafir kalabilir miyim? Onun üzerine tabi buyur dedi. Tabi o sahabenin de bulunan bilgisi yok. Peygamberimiz o kendisi gelmeden söylüyor. İçeri girdikten sonra da başka konuşulmuyor. Ben diyor bu zatın evinde misafir kaldım üç gün. Derdim bunun hayatını yakından izlemek. Ne yapıyor? Ne yaptı ki dünyadayken cennetlik olduğunu peygamberimiz müjdeledi. Ben de bunun gibi davranayım dedim. Ben... İşi gücü bıraktım, evdeyim ama sırf bunu gözlüyorum. Nasıl yaşantısı var, gündüz hayatını takip etme imkanı var ama gece herhalde diyor sabaha kadar kesintisiz ibadet ediyor. Baktım ki diyor normal, normal bizimle beraber yemek yedi, yattı, gece her insan gibi kalktı, normal teheccüdünü kıldı, sabah namazını kıldı ama çok olağanüstü bir durum yok. Bunun üzerine şaşırdım. Ayrıldım ve ayrıldığı için kendisine dedim ki, ben Peygamberimizin siz gelmeden önce cennetlik olduğunuzu söyledi. Onun için ben hayatınızı merak ettiğim için geldim. Gördüğüm kadarıyla diğer insanlardan da farklı bir yaşam tarzınız yok. Öyle oğlan üstü bir ibadetiniz falan yok dediğimde nedir bunun hikmeti diye sordum. O zat dedi ki ben asla kimseye kin tutmam. Herkese yetecek sevgim var. Herkese muhabbet beslerim, kimseye kin tutmam. Anladım ki diyor bir insanın bu dereceye yükselmesinin en önemli unsuru herkese yetecek kadar sevgisinin olması, kimseye kin tutmaması. Onun için bir müminin kardeşliği engelleyecek, Üçüncü husus olarak kin beslemekten uzak durması gerekir. Dördüncü olarak da وَلَا تَدَابَرُوا Birbirinize sırt dönmeyin. Alimler sırt dönmeyi küslük olarak anlamışlar, algılamışlar. Hani buyurdu ki Peygamberimiz bir müminin bir başka mümin kardeşine 3 günden fazla küsturması caiz değildir. Başka hadis-i şerifte biraz daha ağır ifade de bulunuyor peygamberimiz buyuruyor ki bir mümin diğer bir müminle bir yıl küs kalırsa keeneme sefeke dimehu sanki kanını dökmüş gibi olur bir insanı öldürmek kanını dökmek neyse bir müminle de bir yıl küs kalmak böyledir onun içinde küs kalmak birbirine karşı Sırtını dönmek kardeşlik hukuku içerisinde Peygamberimizin yasakladığı yasakladığı dördüncü husustur beşinci olarak da öyle bir bal uçum alabiliyordu biriniz birinizin alışverişi üzerine alışveriş yapmasın diğeri pazarlık kızıştırma ile ilgiliydi müşteri kızıştırma bu da alışverişin arasına girmek başka ne yapmamalı kardeş kardeşe karşı zulmetmez. ''Kardeş kardeşi hakir görmez, kardeş kardeşi rezil etmez.'' Peygamberimiz buyuruyor ki ''Bir insanın kardeşini küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter.'' Hayatı boyunca yaptığı her şey iyi olsa sadece bir kötülük o da kardeşini hakir görmek böyle bir özelliği varsa bu kötülük zaten kendisine yeter.'' Başka kötülük aramasına gerek yok. Başka kötülük yapmasına gerek yok. Hangi kötülük? Kardeşini hakir görmesi. Küçük görmesi bir insanın dünyada hayatı boyunca yapacağı tüm kötülüklere bedeldir. Kardeşin kardeşe kanı, malı ve namusu haramdır. Bunları gözetlemek zorundadır diyor Peygamberimiz. Ve buyuruyor ki, Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir parçası ağrıdığı zaman vücudun diğer uzuvları da bu ağrıyı hisseder. Eğer bir Müslüman olarak dünyanın öbür ucundaki Somali'deki aç insanlar Suriye'de zulüm altında inleyen insanlar Filistin'deki Müslümanlar eğer bizim gündemimizde değilse o zaman biz yeterince İslam'ı hazmet, <gülüyor> saymayız değerli kardeşlerim, Müslümanlar, yer yüzündeki tüm ümmet ümmettir. Tek parçadır, hepsi kardeştir. Yer yüzündeki insanlık tek başına bir millettir. Dolayısıyla da peygamberimizin peygamberimizin vefat anındaki hadis-i hepimiz biliyoruz. Peygamberimiz tam Mubarek ruhunu teslim etmek üzereyken dilinden dökülen en son cümle namaz kılın kadınlarınız emanettir. Bu cümleleri söylüyor. Hepimize namaz emrediyor ve kadınların emanet olduğunu hatırlatıyor. Sonra Hazreti Ali diyor ki artık mubarek dilleri konuşamaz hale geldi. Ölüm döşeğinde dili kıvır diyor. Kıvır diyor bir şeyler söylüyor ama kimse anlamıyor. Ben diyor doğru yaklaştım, mübarek vücuduna, ağzına kadar yaklaştın. Dudak okumasından, kıvırdatmasından ne diyor diye baktım. Bir şeyler söylüyor Peygamberimiz ama anlamıyoruz. Baktım ki diyor ümmeti, ümmeti diyor. Yani Peygamberimizin, Peygamberimizin dünyadan göçerken bize emanet bıraktığı en son miras... En büyük emanet ümmetidir. Ümmetçiliği peygamberimiz bizzat bizim boynumuza borç olarak yüklemiştir. Dünyadan vefat ederken son kullandığı cümle budur. Ümmetidir ve ümmetinin bir bütün içerisinde olmasıdır. Onun içinde yeryüzündeki sadece filan memlekette yaşayan veya filan kanı taşıyan insanlar değil, yeryüzünde bu inanca mensup olan, bu İslam akidesi içerisinde ehli kıble, ehli tevhid olan herkes kardeştir. Ve kardeşlerin hepsinin de birbirinin hukukunu gözetmesi, birbirinin acısını paylaşması kardeşlik görevinin bir parçasıdır. Aksi takdirde bu vücut bazı yerlerden yara almış demektir. Vücuda bir kangren girmiştir. Bu kangren de Allah korusun tedavi edilmediği zaman vücudun her bir köşesine kadar, beyne kadar sarar vücudu da insanın haberi bile olmaz. Onun için bir insan hayatı boyunca, hayatı boyunca her türlü görevine, kardeşlik hukukuna, kardeşlik hukuku içerisinde yapması gereken görevlerine en iyi şekilde dikkat etmek zorundadır. Ve son bir hadis-i şerifle sohbetimizi kapatalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, ...bir tebessümle de olsa... ...yaptığın tek bir tebessüm de olsa... ...kardeşine karşı yaptığın... ...en küçük bir iyiliği hafife alma. Senin dünyadayken hafife aldığın... ...çok küçük gördüğün... ...velev ki bir tebessüm bile olsa... ...o basit e, ikramın... ...kardeşine yaptığın en küçük bir iyilik... ...kıyamet günü belki Allah katında... ...çok çok değerli bir şey olacak. Onun için bir tebessümle de olsa kardeşine yaptığın en küçük bir iyiliği küçük görme diyor peygamberimiz. Evet ve